namaz kılarken dikkatim çok çabuk dağılıyor şaşırıyorum çokça seyir secdesi yapmak zorunda kalıyorum ne yapabilirim bunun biz de bir ek yapalım bu soruya Şüphe üzerine sehif secdesi yapılır mı? Yani namazım acaba bozuldu mu? Evet. Diyerekten sehif secdesi yapmak ne kadar sağlıklıdır? Sehif secdesi zaten kelime anlamıyla sehif. Yani sehvetmek. Yani yanılmak. Bilerek e, yapılan hatalarda sehif secdesi olmaz malum. Hı hı. Yani kişi bilerek bir vacibi terk etmişse bundan dolayı sev secdesi gerekmez. Ama bilmeyerek yapmışsa. Şimdi bazılarında... Gerek yapmışsa bilerek yapmışsa sevgis kurtulmaz. Yani sevgis yapılmaz. Evet. Yani namaz direkt bozulmuş olur. Ee, yani vacibi terk ettiğinden dolayı iade etmesi uygundur. Tekrardan namaz ama ya. iade etmediği takdirde görüşe göre bir başka görüşe göre vacibin terkinden dolayı namaz e, geçerlidir. Hı hı. Geçerlidir. E, ama bundan dolayı sevgis edilmesi Çünkü kasıtlı olarak terk etmiştir. Evet. Bizim konumuz sevdir. Yani bilmeyerek yapılan unutarak veya hatayla yapılan eksikliktir, noksanlıktır. O da farzın teheri yani geciktirilmesi vacibinde terk veya teheri yani yapılamaması unutulması ya da geciktirilmesinden dolayı. Birçoğumuzda bu unutkanlık bu şey aşırı derecede fazla olabilir. Özellikle yaşlılarda zihin çok daha meşguldür. Efendim, zihin dağınıktır her rekatında yani her anında okuduğu şey aslında bu bir nevi Alzheimer hastalığı yani unutkanlık aşırı derecede unutkanlık aşırı derecede zihin dağınıklığı bir hastalığın belirtisidir genç yaşlarda ise kişi bu normal değil tabi ki Evet. ama ileri yaşlarda ise yaşlılık döneminde ise Alzheimer diyoruz buna tıp dilinde belki başka isimleri de vardır yani biraz daha kabaca bunama hastalığı olabilir efendim diğer şeyler olabilir e, bu sebepten dolayı kişi sık, sık sık sık sık unutuyorsa ve ne yaptığını bilemiyorsa ve kaçıncı rekat yani diyelim ki iki, iki mi üç mü diye ikiyi kabul ediyor biraz sonra tekrar bir daha yani namaz içinde yanılma içinde yanılma yaşıyorsa Allah kabul etsin tabii ki Allah e, samimiyeti Din samimiyettir. Kişi bu şekilde de namaz kılarsa ve bir defa seyir secdesi yap, yaparsa yeterlidir. Çünkü birden çok zaten hata yapmışsa seyir secdesini gerektirecek bir seyir secdesi yeterlidir. E, ve kişi bunu yapamıyorum diye, efendim ben çok zihnim dağılıyor diye, e, ne yaptığımı bilemiyorum diye asla namazı terk etmesin. Çünkü Allah e, ondaki samimiyeti kabul eder e, ve gerçek e, iman göstergesidir. Yeter ki yapabildiği kadar gayret etsin bir söz vardır. kullu, la Yani bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tümden de terk edilmez. Yani namazı dört dörtlük kılamayan bir insan veya herhangi bir iş. Dört dörtlük kılamayan bir insan, mükemmel şekilde kılamayan bir insan... Ya ben bunu yapamıyorum deyip tümden namazı terk, terk etmesi etmemeli. çok büyük bir yanlışlık olur. Yapabildiğimiz kadar. Evet. Peki hocam namazın sonunda ya acaba ben ikinci rekatta üçüncü rekatta yanlış yapmış olabilirim diye sürekli her namazın sonunda sehil secdesi yapmak ne derece sağlıklı? Çok yanılan bir kişi, çok yandan bir kişi bu şekilde kendisine bu özür arıza olmuş arıza olmuşsa ve bu özür var ise. İkinci rekat mı üçüncü rekat mı Hı -hı. ve burada bir karar veremiyor. iki mi üç mü diye az olan alır yani üç mü dört mü üç, üç rekat alır iki mi üç mü yani rekat sadece alır. o konuda da değil de yani bir evet. sureyi yanlış okumuş olabilir sahih tüm e, şüphelerde yani bütün şüpheler için eğer böyle yanlış okuduğunu tahmin ediyor büyük ihtimalle Hı -hı. yani e, bazen de bu vesveseye de sebep olur kişi doğru yaptığı halde vesvese hastalığı o vesvese hastalığı yani kişi doğru yaptığı halde yanlış yaptığını hisseder. Yani bu şekilde değil de gerçekten yanıldığına dair kanaat yüzde 50'den fazla ise hı hı. en sonunda bir sevsidezi yaparak inşallah o namazındaki eksikliği kusuru gidermiş olur. Evet.